Bedü zamanı zehirlediler. Bundan 7 sene önce kanunların çiğnendiği, beşer haklarının çarmaha gerildiği, hürriyetlerin hiçe sayıldığı, şahsi arzu ve ihtirasatın kanunlardan üstün tutulduğu bir devri rezilanede Afyon Vilayeti'nin Emirdağ kazasına 80'lik bir ihtiyar, bir din alimi sürülüyor. Nüfus kütüğüne kaydettirilip burada ikamete mecbur ediliyor. Tek gayesi Kur'an-ı Kerim'in ahkamını tebliğ, insanları doğruya, iyiye ve namusluluğa sevk etmek olan bir fikir adamı nefh ediliyor. Her cephesinde kan döktüğü kendi öz yurdunda engizisyon mahkemelerinin dahi insanoğluna reva görmeyeceği zulme, işkencelere tabi tutuluyor. Sakalına, bıyığına, kılık kıyafetine karışılıyor. Jandarma disiplikleri altında ölüme mahkum ediliyor.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 ve yine Bedüüz zamanın evi Tarassut altında öyle ki bir jandarma çavuşu bile elinde arama emri olmadan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile müeyyet bulunan mesken masuniyetine tecavüz ediyor ve bu cüretkar bir türlü ceza görmüyor yine üstadın kılık kıyafetiyle uğraşılıyor devri sabıkta olduğu gibi ziyaretine gelenler yine kaydedilip karakollara çağrılıyor Kendisini milletine hasreden 80 yaşındaki ihtiyar bir din alimi öldürülmek isteniyor. Hem de Ramazan bayramı akşamı iftar yemeğine zehir konulmak suretiyle. Bu ne feci, bu ne tahammül edilmez bir haldir. Tecrit edilmiş, daimi bir tarasut altında kapısında bekçi o içeride ölümle baş başa bırakılıyor. Heyhat, geliniz ey ehli İslam, hep beraber ağlaşalım.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 bu kutbun cazibesinden kendisini kurtaramamıştır. Türkiye'nin ıssız ve tenha bir köşesinde doğan bu nur ziyasını Pakistanlara, Endonezyalara kadar yaymış ve kendisiyle beraber milletimizin de şan u şerefine haleler eklemiştir. Ne yazıktır ki bağrımızdan fışkırmış, bize şeref kazandırmış, kararmış gönüllerimizi aydınlatmış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 onun nuru karanlık gönüllerde birer meşale gibi yanıyor ve bizi aydınlatıyor. Bu büyük insanın hakkı ve davasının meyvesidir. Ne mutlu kendisine. Cevat Rifat Atilhan. Bedülzaman Said Nur. Güzel Türk vatanının yetiştirip bütün beşeriyete örnek insan olarak hediye ettiği büyük dahi, büyük mürşit ve muhteşem bir insanın ismidir. 90 yılı dolduran hayatının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 Mümin bir azim ve celadetle bu aziz milletin hayrı, terakkisi ve yükselişi uğruna harcamış ve onun nuru Türk hudutlarından taşarak komşu memleketlere Pakistan ve Endonezya'ya kadar yayılmıştır. Bu nurun ışığı ve insanlara bahşettiği ahlak ve fazilet şuulelerinin tek bir kıymet ve takdir ölçüsünde toplanması mümkün değildir. Ondaki azim ve irade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 Arada sadece büyük ve şayan esef bir fark vardır. Bu fark, birincisine dört yüz milyona yakın bir insan topluluğunun gösterdiği sarsılmaz inanç, hürmet ve bağlılık, bizimkine karşı da mahdut bile olsa bazı asalet fukarası soysuzların açığa vuran istihfaf ve sinsi hücumları. Ya Rabbi, neden bizi böyle her kıymet ve fazileti paçavraya döndürecek kadar pespayeleştirdin, biliyoruz. Sana karşı günahımız çok ve büyüktür. Yeter ya ilahi, yeter bu sukut bize. Cevat Rifat Atilhan Bediüzzaman kimdir? Bediüzzaman, mahut ve muhlik uçurumlarla dolu olan içtimai seyrimizi, manevi değerler bakımından bir nur imani ve ziya-i irşadi ile taht-ı emniyeti almaya çabalayan ve bu hususta bilmenin kendi kendini idare etmek, bilmemenin, körük körüne idare olunmak hakikatına vücut vereceğini halk kitleleri arasında temessül ettiren insandır. Bediüzzaman ahlaki kıymetler ve milli hasletlerin pozitif ilimlerle müvazi olarak kat mesafe edemediğini, bu mana ve şekil muvacehesinde yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin istikbalde milletimizin rü'yet ufkunda bir kara bela olacağı hakikatı katiyesini gözlere sokan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 Memlekette din hürriyetinin hakiki surette temini, dine ve din ehline ve Kur'an ehli olan Nurculara karşı çeyrek asırdan beri devam eden zulüm ve taziykin tamamıyla bertaraf olmasıdır. Demokrat kardeşlere tavsiye ederiz. Devri sabıkın şeytankerane oyunlarına, hilelerine aldanmasınlar, onların düştükleri dalalete düşmesinler. Milletin ruhunu ve iradesini onlar gibi istifaf etmesinler. Komünizme ve dine karşı tuttukları doğru yolda azimle devam etsinler. Nur talebeleri namına, Sadık, Sungur, Ziya.